Değerli izleyenler İnsan İnsanla Programına hoş geldiniz. Umarım güzel bir pazar geçiriyorsunuzdur. Bu program biliyorsunuz yaşamın değişik yönlerinde bir farkındalık yaratma, bu farkındalık için bir sohbet oluşturma programı. Ben Doğan Doğancıcaloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru birlikte programı yürütüyoruz. Bugün. Ee, yine son derecede yakın hissettiğim ve yaşam felsefesini kendi felsefeme çok yakın gördüğüm Asasında kendi felsefemize demem lazım değil mi? <gülüyor> Aynen öyle <gülüyor> evet, hocam Evet gördüğüm bir dostumuz Çetin Yılmaz Efendim şimdi Anadolu Efes basket takımının teknik koordinatörü olarak çalışıyor Çetin'ciğim hoş geldin programa Hoş bulduk Hoş geldiniz çok hocam Çok teşekkür ederim ...seni gerçekten burada görmek çok hoş. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki... ...ya Doğan Hoca seni hiç spordan bahsederken duymadık... <gülüyor> ...basketten şuradan bunu anlıyor musun ki? Çetin Hoca'yı çağırdın. Fakat... ...yaşamın değişik yönleriyle ilgili... ...o kadar renkli sohbetlerimiz oluyor ki... ...ben geçen seferki sohbetimize doyamadım... ...ve bu yönde de birçok bilgiler geldi. Yeniden çok teşekkür kabul ettiğiniz için davetimizi... Ben çok severek koşarak geldim. Siz çağırdığınız vakit e, sizlerin de programını e, izliyorum. Evet. Bazen yoğunluktan pek fırsatı olmuyor ama... E, ...şimdi Polat hocamdan da bilgileri aldım. Evet, <gülüyor> onun da e, maça denk gelmediği vakit onun da programını <gülüyor> izleyeceğim. E, evet. Çünkü birkaç kere de denk gelmiştim. Maalesef maça bakıyordum. E, fırsatım o, e, takip etme imkanım olmadı. Evet. Sizin benim, çok zengin oluyor benim için yani sizleri dinlemek besleniyorum yani bir değişiklik oluyor herhalde ee, tabii, tabii. evet tabii ya sizin takviminiz ve sizin çalışma şeyinizin içerisinde hani bir yer bulabilmek çok zor ben o anlamda çok teşekkür ederim bugün burada olduğunuz için ve biz e, geçen programda sizinle Doğan hocam müthiş şeyler konuştunuz bunun tadı da damağımızda kaldı üstüne gidelim istiyoruz e, hani böyle biraz da şey bir yerden girelim... E, nasıl diyeyim... Büyük bir yerden girelim... Hocayla konuşurken... ya Biz sizi hakikaten spor alanında çalışan ama... Felsefeyle ilgilenen biri gibi görüyoruz. Her konuşmamızda bu derinliği hissediyoruz. Ve e, o çok hoş bir şey. Biraz böyle bu felsefe boyutunuzu tamamlayacak olsanız... Neden bahsedersiniz bize hocam? Ne anlatırsınız? Yani bir spor adamı olarak... Hayatta duran Çetin Yılmaz olarak... E, ne anlatmak istersiniz bize hocam? Esasında ben sormak isterim. Yani anlatmak yerine. Aha. Çünkü sizlerden öğrenmek isterim. Yani ben yani, hala dünyanın felsefenin ilk sorusunu <gülüyor> soruyorum. Niye buradayız? Yani? <gülüyor> ne yapıyoruz? Yani? Benim derdim bu. Bunu <gülüyor> öğrenmeye çalışıyorum. Bunu, <gülüyor> yani insanoğlunun ne olduğunu ve... ...yeryüzünde neden olduğunu biraz böyle... <gülüyor> Ee, ee, ne diyeyim? Yani, yani kaçırmanın bir yani. ön ön safhası yani. <gülüyor> <O yüzden, gülüyor> fakat e, bunu ararken yani biraz işte aklım erdi ince e, uzay, buzay onları da haberdar olmaya çalışıyorum. Aha. Kuantum fiziğini, kuantum hmm. modası var şimdi o sosyal yaşantalda da. Evet. O değil de fiziğini böyle bir öğrenmeye çalışıyorum hmm. ama bilgi hmm. birikimim yetmiyor hmm. altyapı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün bu çabam içerisinde çok şey öğreniyorum ve bunları iş hayatımda, özel hayatımda, oyuncularla ilişkilerimde, iş arkadaşlarımla ilişkilerimde çok kullanma imkanım oluyor ve sanki bu hani biz ne yapıyoruz sorusunu bulayım derken çok güzel anahtarlar buluyorum. O anahtarlarla evet. insan ilişkilerindeki kapıyı açıyorum. Bir büyük şansım da Basketbol çevresindeki çalıştığımız insanlar, arkadaşlarımız gerçekten kendini yetiştirmiş entelektüel düzeyi yüksek olan arkadaşlar. Yani bir oyuncudan evet. genel menajerimize kadar. Yani ben mesela bir anda bir genel menajerimizde veyahut koçumuzda bir anda böyle bir hayattaki farkındalığı tar tartışıyor. Farkındalık başlığını tartışıyor. Bulabiliyorum. Bunlar da güzel. Çok yani ayrıca da var. böyle bir şeyim var yani böyle bir lüksüm var evet. Çevre, iyi bir çevrede evet. birlikteyim. Yani Çetin Yılmaz hakikaten bir isim. Tabii bu ismin arkasında onun bütünleştiği birbiriyle ilişkisi <gülüyor> arasında olan bir değer, bir yaşam felsefesi, bir bakış tarzı var. Ondan dolayı siz bir yere koç olarak gittiğinizde veya hatta teknik koç olarak gittiğinizde ya lütfen gelir misin, bizimle çalışır mısın dediklerinde bir şey istediklerini ya zihinsel olarak biliyorlar veya duygusal olarak biliyorlar bilmiyorum. Ne istediklerini farkındalar. Ve gittiğiniz zaman da hakikaten ee, hayal kırıklığı yaratmıyorsunuz. Bir süreç başlıyor ve bütün bunların arkasında deminki bahsettiğiniz sizi Çetin Yılmaz Yapan bir süreçleme tarzı, bir bakış tarzı, insana değer, zamanın insanın mekanın etkileşimi içerisinde böyle bir tavır alışınız var. Esasında ee, onun altını çizmek istemiştik. Yani şöyle takımın karşısına geçip baktığınızda çocukları görüyorsunuz. O mekanda sizler ve çocuklar. Baktığınızda neler geliyor aklınıza? Nelerin farkındasınız? Öncelikle ben bu Şimdi bunları söylemek böyle çok klasik tabirlerdir ama. Bir insanı en iyi tanımlayan kişiler, kendisi en iyi tanımlayan şeyler faktör diyeyim. Kendi konuşmaları değil. En etkin faktör çevresindeki insanların onun hakkındaki düşünceleri. O yüzden yani ben gönül rahatlığıyla, bir benle mesai geçirmiş. Yani beni uzaktan görmüş. Zaten uzaktan baktım beni bu koça falan da benzetemezler. <gülüyor> hocam. Binlerce fiyat edersin. Ne ya. Bundan koç mu olur derler. Evet. çok da demişlerdir. Sonra mesela bir özellik daha var. Ben maçlardaki halimi televizyondan tekrar Aha. seyredemiyorum. Yani orada böyle garip hareketler yapan <gülüyor> bir bu ben, değilim, bu ben değilim, bu ben, ben değilim, bu ben yani dinlemem kendimi. Konuşmamı da ee, Ben Böyle görülebilir ama birlikte çalıştınız. Mesai verdiğiniz insanlar sizin ne düşündüğünüzü, ne olduğunuzu bilirler. Zaten Hı -hı. bilgi de onlardan alınır. Kesinlikle. Kendinizi de tam göremezsiniz. Hani şey, sizler daha iyi bilirsiniz o Hı -hı. algılanma. Hı -hı. Ve, e, başkalarının söylediğidir, sizin söylediğiniz değildir yani İngilizcesi vardı o kalalık olsun diye. <gülüyor> yani, <gülüyor> Perception is reality derler. yani evet. başlık odur da evet. ...bu ıı, sosyal bilimlerde o yüzden <gülüyor> onun demek evet. zorunda kaldım. Şimdi o yüzden rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kere onların her birinin birer evlat olarak görürüm hmm. yani. Ve de her birinin duyguları olduğunu düşünürüm. Müthiş. Çok önemli. İçlerinde <gülüyor> Yani böyle eski ampuller vardır, şimdi yeni ampuller He. yok, onlar da var, göremiyorum ya da buzlu hmm. oldukları için hmm. İçlerinde incecik telleri vardır Aynen. onların. Aynen. O ampullü Aynen. biraz hızlı vurdunuz zaman o tel gider, bir daha da tamir edemezsiniz, Aynen. oranın içine giremezsiniz. Aynen. Aynen. Çünkü o ampülü atmanız lazım. Aynen. Bu gençleri yetişmekte olan gençleri veya olgun gençleri her birinin böyle içinde küçük ince telleri olduğunu düşünüyorum. Onları da yazarım. Notlarımı alırım. işte günün birinde de fırsatım olur. Şey yaparsa. Kitabım olursa da onun başlığına da. Şimdi öyle de bir de hazırlık yaptım. Güzel, ee, her bölümün güzel. başlığı var. Bu da işte ampulün telleri başlığı. Evet. Öyle görürüm. Ve onları kırmamak gerektiğini. Fakat öyle de bir teldir ki bu. Hem arada bir. Böyle bir. Bazı Kadife eldivenle <gülüyor> tokatlayacaksın. Sol elinde de yanaklarını seveceksin. Ama burada mühim ona bedev öğreteceksin. Evet. Evet, bu çok önemli. Çok. Ee, evet. Dediğinizi anlamayacaklar, öğrenecekler. Yani benim şeyim bu anlamakla öğrenmek başka bir şey. Hı. Mesela dediğim gibi o fizikçi bana bir şey anlattığı vakit anlıyorum dediğini. Evet. Anla, anlıyorum. Evet. Bir saat sonra uçuyor gidiyor. Öğrenmek ayrı bir şey. Evet. Şimdi o, o sonuçta bu teknik olur. Sosyal hayatla ilgili de olabilir. Hı -hı. Onları kendime bana böyle hayatını ödünç verdiği ve al bunlarla ilgilen. Ben biraz megalomanca mı bilmiyorum. Çok özür dilerim ama bunlarla ilgilen, bunları spor yapsınlar ve başarılı olsunlar ama hayatta da e, iyi birer İnsan olsunlar, çocuk yetiştirsinler. Bunların yaşam koçu ol dediklerini düşünüyorum. Birisi beni bunun için görevlendirmişti. Yani. Bu, bu çok iddialı, komik bir şey ama yapım da bu. Ha belki çok saçma sapan şeyleri öğretiyorum. Belki bu öğretme sürecinde çok başarısızım. Onları bilemem. Onları yani e, daha objektif e, gözlemcilerin söyleyeceği bir şey. E, ama... Ben kendimi sanki bununla görevli zannediyorum. Mesela şeydeyken de güldüreyim sizi. Okuldayken de e, TED Karabik Koleji'nde okuyordum. Yani orada da benim görevim okula gidip sınıfı eğlendirip <gülüyor> çıkıp gitmek, <gülüyor> evine gitmek zannederdim. Yani çok yaramaz. Komitik Yani O zamandaki görevim oydu yani. <gülüyor> Şimdi böyle görüyorum. Yani biraz böyle şakayla karışık. Yani. Evet. Durun bu. Karşımda bir de bahsettim de daha önceden. Koçluk öyle bir meslek ki siz devamlı oyuncudan aynı performansı, aynı ciddiyeti, aynı konsantrasyonu, aynı e, verimi bekliyorsunuz. Beklediğiniz adamı robot gibi ortaya koyunca oynasın diye bekliyorsunuz. Biz e, bahsetmiştim. Yani biz Esasında oyuncuyu robot yapmaya çalışıyoruz. Oyuncu da basketbolcu bir insan olduğunu, yani o da insan olmakta direniyor. Esasında her idman bir koçla, bir takımın robot olma yapmaya çalışan koçla bizlerle. ...insan olma sınırlarına bizi geri çekmeye çalışan sporcuların mücadelesi. Çünkü 10 saniyede koşuyorsa 100 metreyi biz ondan 9-9 koşmasını istiyoruz. Hep bir fazlasını istiyoruz. O da yani, 3-5 kere veriyor. Dördüncüde de bunun sineması var, kız arkadaşı var. Yani 99 saniyeden bahsetmiyorum. Yani, konsantrasyonu, iş ciddiyetiyle ilgili hayatın, yaşamın başka şeyleri de var doğal olarak. Evet. E bir, akşam da o kadar para kazanan bir adam böyle geç yatacak, bir içkili yemek yiyecek vesaire. Ama evet. biz buna da her şeye karşıyız. <gülüyor> Şimdi bu mücadele eğer bu bilinçle mücadele ediyorsanız, koçluk yapıyorsanız bazı şeylerin de farkında olarak yapıyorsunuz. Evet. O zaman da nerede kızacaksınız? Nerede kızmayacaksınız? Eee Neyse burada buralara girdim mi çıkamam. İşte ne kadar çok ne kadar az, evet. hangisi hatta hangisi yanlış evet. kendi kurduğum felsefem, kendi hayat felsefemle iş felsefem devreye girmeye başlıyor. Allah'tan ben bunu farkındasınız. Bu. Allah'tan bunu farkındasınız. Bu kutsal bir mücadele. Yani <gülüyor> hakikaten e, o çocukların bunun farkında olup mücadele vermesi. Sizin bunun farkında olarak, bunun farkında olduğunuz zaman çünkü Tabii bir yerde yani bir yani, şey söylersiniz ama içten içe de sevmeye ve anlamaya devam edersiniz. Aynen. Bu, bu anne güzel. baba için de geçerli, öğretmen için de geçerli, iş adamı için de geçerli. Aslında yani ya. çok doğal bir süreç çok değil doğal. mi? Çok doğal. Yani bir, bir taraftan <gülüyor> performans hayatın her yerinde var. Yani sizinkisi çok özel. Tamamen performansın üstüne kurgulanmış bir iş yaşantısı. Bir evet. sonuç elde ediyorsunuz bu işin sonunda ve bayağı sayısal bir sonuç. Yani kim bu sürenin içerisinde daha önde bitirdi, kim daha geride bitirdi meselesi var işin içinde. Hayatın her alanında bu var ama şimdi tabii sizin az önce söylediklerinizin içerisinde koç aslında baya baya insan. Yani ben baktığım zaman sizin tanımladığınız sürecin içerisinde karşı tarafı da insanlık sınırı içerisinde tutabilmenin yoluna bakıyor. Çünkü sanıyorum onu da çok zorlarsanız bir yerde kırılıyor, teller kopuyor. Tabii. Ondan sonra zaten de alamıyorsunuz o verimi değil mi? Böyle artı burada önemli bir şey. Koç çok önemli. Yani koç, bir tek basketbol e, koçluğuyla sınırlamaması değil, lazım değil, kendine. Canım, Zaten e, sizler de doğal olarak katılırsınız. Anladığım kadarıyla e, koç olmak için mutlaka bir takımınız olması gerekmiyor. Yani bir bankanın müdürü de bir çok hastanenin güzel. başhekimi veyahut bir e, e, savaşta e, savaşan bir 10 kişilik Tim'in de e, koç var başında. Hani bunlar da yoksa ailenin koçu. O da yoksa bence kendi koçum. En anlamlısı da bu. Hı -hı. Ben kendi kendimi yönetmek için Hı -hı. ve kendi tercihlerimi e, geliştirmek için, doğru tercihler yapabilmek için kendi donanımımı arttırmak zorundayım. Hı -hı. Kendimin koçuyum. Hı -hı. Yani şuraya geldiğimde bir koç olarak geliyorum. Ben e, doğrudur kulübümü temsil ediyorum. Takımımı da temsil ediyorum, ailemi de, okulumu da yani zamanında okumuş olduğum, oynadığım kulüpler ama hepsinden önemlisi kendimi Kesinlikle. E, teslim ediyorum. Buraya geldiğimde ben e, bir koç olarak bizi izleyen gençlere bazı mesajlar doğru e, mesajlar vermem lazım. Yoksa güzel basketbol maç anılarını anlatmak e, çok ona gerekli belki ama arada bir o, olabilir. Yani koç olabilmek bence e, bir insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Evet. Müthiş, yani. ee, şimdi e, takım kuruldu, maç başladı, herkesi tanıyorsun. Şimdi tabii ben dışarıdan pek iyi bilmeyen birisi olarak soruyorum ama derim? bizi izleyenlerin çoğu benim gibidir. <gülüyor> şey yani, e, daha ziyade bunu... ...yaşam felsefesi yönden dinliyorlar esas itibariyle. Şimdi bireysel olarak ortaya çıkabilecek durumlar var. Bireysel olarak ortaya çıkabilecek durumlarda kişinin o anda... ...daha avantajlı durumda olabilecek birisini görüp topu atması... ...ve ekibin başarısını birinci plana geçirmesi... ...doğal olarak mı geliyor yoksa bunun bir eğitimi mi var arkada yani... ...yavaş yavaş burnu görebilecek hale mi geliyorlar? Bu çok önemli geliyor bana. Bu bence üç tane faktör. Çok düşündüğüm bir şey. Ee, üç tane faktör var bunda. Birincisi hepimizin e, kalıtımsal ve e, aile ilk yetişme zamanlarımızdaki... ...okul, arkadaşlar, e, yakın çevredeki e, karakter oluşumunun bir etkisi var. Hmm. Yani hı hı. kimi çocuklar böyle çok paylaşımcı, sevecen, sıcakkanlı, kimisi daha egosentrik, ben merkezli ee, çocuklar geliyor karşınıza. Böyle yetişmiş, yetiştirilmiş ve de kalıtımsal nedenlerinde yani rol oynadığını düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü bir basketbol koçu eğer her şeyi çocuğun e, oyuncunun karakterinde olduğunu düşünürse yanılır. Yani e, beyin binlerce kimyasal say, salgılıyor. Ee, bir e, oyuncu kimyasalda salgıladığı beyninin salgıladığı kimyasalda mesela atıyorum daha anlaşılır olması için R faktörünü çok fazla salgılıyorsa o çocuk birden kızarıp çabuk sinirleniyor hmm. bu onun elinde olan bir şey değil ki doğanın ve Allah'ın bakış açısına göre değişiyor hmm. ona sunduğu kimyasal yapı yani kimisi daha sinirli oluyor, kimisi evet. bazı enzimleri daha çok serotonini vücudu daha salgılıyor, daha, daha salgın. Yani. Bir koç olarak bunu bilmeniz lazım. İkincisi çok önemli. E, çok, çok, Bizim çok. burada bir lob frontal lob var. Evet. Bu bizim analiz ve sentez yani hocam evet. sizin konumuza mı giriyorum? Çok bilmiyorum. hoşuma gidiyor konuş, konuş. <gülüyor> <gülüyor> çok yani, önemli. Evet. Özür dilerim. İşte o hayatı arama sürecinde bunları öğreniyorum. Hı -hı. Da bunları da size satıyorum. Estağfurullah olur mu hocam yani? Neyse bu frontal lobun ıı, tamamıyla kendini yani bilim adamlarının, tıp adamlarının söyledikleri 25-26 yaşlarında oluyor. Yani tüylenmek kıllanma, 20'li yaşlarda işi bitiriyor. Boy uzaması işte maksimum çok çok uzunlarda 21 yaşına kadar devam edebilir bir iki saat. Ama en son... Evet. Frontal yoktu olur. Evet. Buranın önemi analiz ve sentez yapması. Evet. O yüzden gençlerimiz delikanlı. Aynen. Evet. Burası oluşmadığı için doğru karar alamıyor. Evet. Doğru tercih yapamıyor. Boş yerde pas veremiyor veya iki tane kız geldiyse maça o ön plana çıkıp o topu atmaya çalışıyor. İgozi. Oluyor değil mi bu? Olmaz mı? Ya? <gülüyor> Olmaz mı? Sizin bunu... Bir Aynen. koç olarak evet. bir tek basketbolun taktiklerini bilmek yeterli değil. Evet. Bunları bilmeden psikoloji bilmeden, anatomi bilmeden, sosyoloji bilmeden, insan ruhu bilmeden bunları yani başarılı olunur. Evet. İnanıyorum. Evet. Ee, şey olun yani e, rakamlarda başarılı olunur. Evet. Ama geriye dönüp baktığınızda ben oğlumla birlikte ne bileyim. <gülüyor> 80 tane daha evlat yetiştirdim diyemezsiniz. Evet. Yani o, o, o biraz pahalı bir iş. Evet. O her saniye kendini... Evet. ...geliştirip evet. onlara... E, ...böyle unutulmaması gereken bir rol model olmaya çalışma çabası... Evet. ...o ayrı bir şey. Şimdi yani gözüm önüne yani geliyor, pardon. Şey. Şimdi evet. bakıyorsun, ulan bu oyuncu niye bugün böyle yapıyor falan filan diyordun. Sonra bir bakıyorsun... ...aha! Yani <gülüyor> Oluyor yani değil tabii. mi? O yüzden de, o yüzden de, onların o top paylaşımı en iyi adama pası vermesini, bu psikolojinin haricinde, yani bu anlattıkmaya çalıştığım yöntemin haricinde iki faktörün daha olduğunu aldığını, bir tanesi bu. İkincisi, bu da kısa kısa başlıklarla. Sizin koç olarak onları ikna etmeniz, öğretmeniz. Hmm. Anlamaları değil, öğretmeleri. Ve de en önemlisi öğrenmelerinin ötesinde devamlılık. Şimdi hmm. Sayın Hocam bizim şöyle bir şey koç dediğiniz de bilmesi lazım. Ben biliyorum. Basketbol koştuğunda bana e, yeni bir şey yani ukalaca da söylemiyorum yani bu Türkiye basketbolun düzeyi çok yukarıda. Yani Türkiye'deki e, şeylere, sektörleri şöyle ele alırsak bazı sektörler ...yukarıya çıkmıştır... Hmm. ...dünya standart. Basketbol böyle bir şey. Basketbol koçu da böyle. Hmm. Oyuncusu da böyle. Ee, şimdi o yüzden... ...yeni bir şey öğrenme ihtimalim zor. Hatta hani eskiden bazı şeyleri... ...Amerikalılar bulur ya... ...biz kendimiz de buluyoruz. Biz sırf hmm. bize ait... ...uyguladığımız, sırf bana ait... ...kendime uyguladığım... ...birkaç tane de... ...yani 7-8 tane de koçun... ...şu anda kendini uygulattı. Bana ait... ...bir savunma sistemi var. Yani, bu iyidir, kötüdür, saçmadır, Aynen. komiktir, yanlıştır, çok başarısızdır ayrı. Hı -hı. Ama biz bunu öğrendik. Hı -hı. Türk basketbolu böyle. Şimdi bütün bunları e, yaptığınızda bilgiyi biliyorsunuz. Hı -hı. Bilgiden sonra bu tartışmazsız. Bütün koçlar biliyor. Hı -hı. Türk basketbol koçları saydan çok bilgili. Burada öğretme yani bildiklerini aktarma meselesi var. Hı -hı. Burada şimdi %90'ı biliyor diyelim. E şimdi bildiğini aktarma, iyi öğretmen olma ayrı bir özellik, yetenek. Bir 30 40ta burada eğlendi, %60'a düştük. Öğrettin ama uygulatma meselesi var. Yani çok iyi öğretirsin ama uygulatamazsın onu sahada. E burada da bir 30 gitse geriye kalıyor 40. Hı hı. Uygulatıyorsunuz çok iyi. Fakat hı hı. bunun sürekliliği, devamlılığı, istikrarı. Her gün o robotlaştırma. Anlat, anlattığım şey Her maçı aynı konsantrasyonda çıkma. Her maçı kazanmaya oynayın. Her maçta paylaşma. Hı. İki kız gelse bile o pası verme. Yani işte bu kısmını egzecere Yani e, işte bu... Bu da istikrar. Bunu da devamlılık denilen dördüncü faktör. İşte da sınıfta kalmaya başlıyoruz. Hmm. Çünkü devamlılıkta sınıfta kalmamamız için hmm. 30 40ta devamlılığı yapamadığı gitti. Hmm. 10 tane antrenör kaldı size. Yani hmm. koçluk demek o istikrarı sağlamanın yolu da hmm. sırf basketbol bilgisiyle olmuyor. Işte. Hmm. Bu saydığım faktörleri öğreteceğim, uygulatacağım ve devamlı kılacağım. Bunun için başka... E, Başka, Başka bir kollerin e, size desteğine ihtiyacınız var. Evet. Tıbbın, evet. psikolojinin, e, toplum sosyolojinin, hatta e, dar grup grupların, evet. dar grup psikolojisinin, peer grup evet. e, evet. meselesi. Evet. Ee, evet. Yani literatürdeki başlıkları söylüyorum ki, hani evet. kendimi ifade edeyim diye, yoksa evet. böyle evet. İngilizce konuşma merakıspolam <gülüyor> <falan. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> değilim yani. Yani, yani. soyunu odasında hep konuşuyoruz. <gülüyor> Maalesef biz, benim aksanımla dinlemek zorunda kalıyorlardı. <gülüyor> Şimdi. De, de, de. Ama hak eden yani onlar kendi akranlarında, tabii kendi canım, yaşıtlarında tabii. çok bu, önemli bir gerçeklik var orada. Dışarıdaki kolay kolay anlayamaz. Sizin anlamanız lazım. Evet. Onun içinde e, onlar hocanız oluyor sizin. Onlardan öğreniyorsunuz Şimdi çok değişik ya bir geldi. Çok güzel, çok. hakikaten. Yani onlardan öğreniyorsunuz. Ben evet. e, kavunas maçıydı, birinci kavunas maçı. E, Litvanya'dayız, maçı kaybettik. Otobüse bindik, otobüse bir bindik. Herkesin elinde tabletler, akıllı telefonlar, şunlar bunlar. Oturmuş hepimiz, ben de de, herkes. <gülüyor> yeni bilgiler alıyor. Orada kim maçı kaybetmiş, Real Madrid ne yapmış, <gülüyor> kim kaç sayı atmış, puan durumu. Böyle 1980'lerde futuralizm gelecekle ilgili bir film olsa, o filmde metro trenine bilsen, evet, diyelim ki. <gülüyor> 1910'dan ışınlanmış gelmiş. Bir baksak ki bütün insanlar elinde bir şeylerle bunlara bakıyor. Şunu aynı durum. Aynı durum. Orada bir kez daha dank etti bende. Artık devir değişti. Değişti. değişti. değişti. Bu devrin teknolojik devrin değişmesi kültürel devriminde beraberinde getirmekte. Bu yeni gençlik, yeni nesilde de bu çok net bir şekilde gözükmekte. Evet. Nasıl ellerinde bir tabletle ekran ve kendileri var. Bu hayatta da bir tek kendileri var. Şimdi işimiz daha zor. Evet. Çok güzel. Evet. O tablette baktığımda kendini nasıl görüyorsa hayata da böyle bak. Evet. Ve biz koç olarak artık bu tableti <gülüyor> baktığımda kalabalık insanları göstermemiz lazım. O bir tek kendini görüyor. Evet. Yani Aa. işimiz daha zorlaştı. Evet. Benim gözlemim bu. Çok. Geçen bu programa konuk olduğunuzda bir şeyden bahsetmiştiniz. O zaten yeterince zor bir şeydi. Şimdi başka bir zorluk daha ekleniyor bu işin içerisine. Siz mesela basketbol oyunundan bahsederken dediniz ki basketbolun kendi içinde çok ciddi bir paradoksu var. Takım için oynarsınız ama bir diğer taraftan da kendiniz için oynuyorsunuz. Şimdi o gün kötüysen koç seni kenara alır dediniz ve yerine bir arkadaşın girer. Arkadaşın niye oynaması? O gün takımın galibiyetine sebebiyet verebilir ama onun iyi olması uzun vadede senin hep burada oturabileceğin anlamına geliyor. Tamam. Bütün bunlara rağmen o algıyı yönetme meselesi var işin içerisinde. Ben şimdi düşünüyorum, kendim için düşünüyorum. Ya diyorum bu hakikaten zor bir durum. Bir yandan bir takım var. Bu takım benim tahil olduğum bir takım ve istiyorum ki başarılı olsun. Ama bir diğer taraftan ben içeride değilken başarılı olması halinde benim uzun vadede buradaki durumumu sorgulama söz konusu. Onu nasıl yönetiyorsunuz hocam? O müthiş bir algı yönetimi bence. Çok yani. özür dilerim. Estağfurullah. Yani bence her zaman başarılı olamıyoruz. Hı hı. Yani ben kendi açımdan baktığımda başarılı olduğum zaman hı hı. kadar maç kaybettiğimiz de olmuştur. Hı hı. Yani %70 küsur civarında benim maç kazanma oranım. Demek ki %25'lerde de maç kaybetmişim. Demek ki her zaman becerememişim. Ee, Tabi bir tek buna bağlı değil ama Hı -hı. şu örneği veriyorum yani her zaman ben giderim ve bu takımı müthiş yaparım böyle bir şey yok Hı -hı. O takım müthiş olmaya müsaitse Hı -hı. E, iç dinamikleri buna müsaitse olur Olur. İç dinamikleri müsait değilse olmaz felsefenin temel ilkelerinden birisi hatta Hı -hı. bunun örneği tohumdur İçi geçmiş tohumu vermiştir Marx İçi geçmiş tohumu ne kadar toprak koyarsan, dış etkenler, ne kadar sularsan, ne kadar gübre atarsan at, çıkmaz. o tohum içi geçmişse oradan çiçek çıkmaz. Evet. O yüzden iç nedenler öncelikle var olmalı. Hı -hı. Yani bu bunu şöyle düşünebiliriz. Yani işte ülkenin ekonomisi çok kötü ama bütün Amerika düşman, Avrupa Birliği düşman, İtalyanlar düşman, Afrikalılar düşman, herkes bizle uğraşıyor. Biz çok iyiyiz. Bıraksalar çok iyi olacak ama herkes çok kötü. Bunun koçluk versiyonu da şu. Ben çok iyi koçum ama rakip takımın parası çok. Hı hı. Seyirci çok kötü. Hakem maçı sattı. Benim oyuncular <gülüyor> e, tecrübesiz kötü. Bir tek ben iyiyim. <gülüyor> Her şey kötü. Yani bu... Çok aşina geliyor bana bu. <gülüyor> çok. Evet, evet. İşte bizim bunu zaten işte bana şeyin öğrettikleri bunlar. Ben bunu öğreniyorum. Diyorum ki Çetin evet. bu her şey kötü ve sen iyi olamazsın. Yani. Sen de kötüsün. Benim hayatımda en çok e, saygı duyduğum insanlardan bir tanesi, bakın antrenör demiyorum insanlardan bir tanesi Aydın Örstür. E, benim rakibimin en büyük rakibimizdi. Evet. Birbirimize en büyük rakip Ne zaman final oynasak o FSB senin başında ben ya Fenerbahçe'nin başındayım ya da Ülker'in. 12 sene devam etti buna benzer. 12 sene. 12 sene yani... yani ve de çok fazla samimiyetimiz olmadan hı hı. merhaba merhaba nasılsınız başarılar tebrikler. Hı hı. E, fakat hiçbir gerginlik hiçbir sorunu olmadan bütün bu hayat devam etti. Benim kendimi geliştirmemde eğer geliştirdiysen teknik olarak basketbol tekniği Aydın Örsü'yü yenme çabası ve e, onu yakalama çabası Aydın abi'yi bir adım önde olma çabası beni geliştirdi. Aynen. Ve de onu tanıdıkça çok da doğru bir rakip seçtiğini anladım. Mükemmel bir rakip. Evet. Kişilik olarak çok saygı duyulacak. Çok. Şimdi düşünsenize bir antrenör geliyor hayatı boyunca kendisine rakip olmuş bir insanın. En değerli tanıdığı yani. insanlardan bir tanesi olduğunu söylüyor. Buradan şuraya geleceğim. Aydın abi ben böyle buraya koymamın nedeni bir tek Aydın abi dediği biraz önce bahsettiğim gibi içsel nedeni. İç dinamiklerim de buna... Aydın abi örnek almama neden oldu. Evet. Yani onu bir basketbol sistemini örnek almadım. Çok farklı sistemlerimiz var. Evet. Yani birbirimizle. Ama evet. onun bulunduğu pozisyonda öyle bir çıtayı koymuştuk ki onu yenmek. Şöyle yaptım. Benim iç dinamiğimde şu oldu. Dedim ki bu seferlik öyle yaptım. İyi olan Aydın abi ve Efes Pilsen değil. Ben kötüyüm dedim. Ben ne zaman iyi olursa ben onları geçerim. Bunu kendime inandırdım. Evet. Tebrik ederim. Bravo. Yani müthiş bir müthiş. gelişim zemini hazırlamış oldun bu şekilde hakikaten. Çok önemli. Ee, kısa bir ara vereceğiz. Geri döndüğümüzde ben sizden açık seçik herkesin huzurunda kitap yazmanız için ısrar edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama geri döndüğümüzde konuşacağız bunu. Evet. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. <gülüyor> Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam ediyor. Evet. E, hakikaten onun üzerine altını çizerek şey yapmak istiyorum. Yani şu anda not aldığım 3-4 tane çok temel kavram var ki bu hangi alanda olursa olsun anne, baba, öğretmen, iş yöneticisi, devlet adamı insana bakarken her birimizin içinde bir ampul gibi böyle bir şey olduğunun farkına varma ve o diğer dediğiniz kavramlar çerçevesinde insan olduğunu unutmama ama aynı zamanda bir yere doğru götürmeye çalışma bence çok gerçekçi bilimsel ee, fakat <gülüyor> mutlaka unutmamamız gereken yönleri var bunların. Hakikaten onun altını çizerek ısrar edeceğim. Ee, mutlaka bence ...bir kitap yazmalısınız diyeceğim. Hocam yazdım. <gülüyor> yazdım. Ee, bazı eksikleri var yazdım ama... ...şöyle bir şey... ...madem yani samimiyse... ...biz de. şimdi bizim programda kimse <gülüyor> izlemiyor varsayalım. <gülüyor> Onu şöyle şey yaptım. Yazdım fakat kendi anılarımı ve birikimlerimi orada paylaşıyorum... Fakat orada da işte ben böyle yaptım, şöyle yaptım. Bu böyle olur, bu böyle olur. Bu bir üslup. Yani rahatsız ediyor. Ama yalan da yazmayayım. ki ne yapayım yaptım. Şey olduk, böyle düşündüm, karşılığını aldım. Yani bu ikilemdeyim. Yani ben, ben... esaslı mütevazı falan bir adamım ben. Yani korkuyorum ki. Bu yanlış anlaşıldı. Yani, Sonra yeni bir çözüm buldum onu hı. değiştirdim. Yani. Değiştireceğim. Üslubu değiştireceğim. Yani hı. hani bir akademik kitap, felsefe kitabı şeklinde yapmayacağım formatını bu e, mahcubiyetimden veya mütevazilikten. Ben bundan gurur da duyuyorum. Yani hiç Aha. de şey değil yani. Hı. Bu e, benim e, aldığım bir vasıf. Belki de hiç öyle de gereksiz yere de bunu düşünüyorum ama şöyle bir çözüm yolu buldum. ...oğluma mektuplar diye sanki ona tavsiye Aa, ediyormuşum gibi... Yani. ...bütün bu size anlattıklarımı Çok e güzel. yazacağım. Şimdi <gülüyor> o formattan bu formata geçmem lazım. Evet. E, oğlumla da aram iyidir. Yani o da basketbol oynamış. E, işte NCAA'de de, Amerika'da da oynamış. E, lisede de oynamış bir arkadaş. Ondan sonra bu arkadaş sonra şimdi basketbolla ilgili değil. Evet. Ve o yüzden yani onun var olan ilişkimde... ...bir baba oğlu ilişkisini barındırırken... ...esasında daha ağırlıklı bir koçla... ...oyuncu ilişkisini barındırıyor. Bravo ya. O yüzden de ben... ...onun da devamlı kafasını şişiriyordum. Maalesef öyle şanssız... ...şanssız bir çocuk. İki Ay, tane canım. kitap okuyoruz ya... ...gideceğiz anlatacağız. Ay, güzel. Öyle bir şanssız yani... ...onun farkı evet. ee, Diğer arkadaşlarımdan... ...hiç olmazsa bunları bu şekilde... ...ona yazıyormuş, onunla paylaşıyormuşum gibi... Evet. 380. defa benden dinleyecek. Yani böyle bir yol bu, sayın evet. hocam. Yani evet. söylediniz <gülüyor> diye. Yani Hak <hakikaten> ettiğim ben bekliyorum <gülüyor> ve <şu gülüyor> zamanda yeniden bir araya gelelim. Ama onun da sohbetler desek başlığına Olabilir, olabilir. Evet. Daha ver bir mektup biraz uzak olabilir evet. ama. Ay hep hocam şöyle bir şey oldu tabii bu böyle düşünmenize çok saygı duyuyorum hatta sohbetler daha güzel olur. Fakat mektuplar diye düşünmemin sebebi şu oldu. Oğlum e, e, liseyi de yurt dışında okudu, üniversiteyi de. Sonra ünivers şeyde, üniversiteyi bitirdikten sonra kısa bir süre Türkiye'de kaldı. Sonra iş icabı yine yurt dışına gitti ve devamlı özlemle ve hmm. e, uzak kaldık. Mektup deme nedenim bu. Tamam. Yani yoksa... Orada bir hasret giderme de ilerme olacak. Hasret var ya Çok hocam. tatlı. Evet ya yani biraz fazla bir beraber bir... olamamıştık. Herçen o eksikleri kapattık ama. Evet. Yani hikaye bu. <gülüyor> <mıdır? gülüyor> <gülüyor> ya ben evet. şeyle bekliyorum yani. Tüksün de okuyalım diye bekliyorum. Ya hocam müthiş şeyler anlatıyorsun. Onun için onu yani. benim nefes Pilsen evet. Anadolu Efes'ten bir bir müddet ayrılmam lazım ya da beni atmaları lazım çünkü <gülüyor> ona vakit lazım yani Delici, hocam siz tabii. daha iyi bilirsiniz yani bir kitabı yazmak böyle e, e, bayağı ciddi zaman, bir süreç ben 6 7 yılımı aldı o notları alma evet çok iyi anlıyorum ama uzun vadede o kalıcı olacak yani o onun için o bilinç içerisinde elinden geldiği kadar artık ben e, hakikaten tabi senin sosyoloji e, zeminim var insan olayını tahmin ediyorum çok daha değerli toplu bakabilecek durumdasın ama bir de e, sadece kafa gözüyle bakmıyorsun, gönül gözüyle de bakıyorsun. Yani bütün bu konuşulanların altında senin insan sevgin o kadar açık seçik ortaya çıkıyor ki. Çeticiğim sen seven bir insansın. Evet, evet seviyorum. <gülüyor> Gerçekten. çocuğumu seviyorum. Evet. Çevremi seviyorum. Ben esasında şanslıyım. Benim e, yani. Hayatta şans faktörü de çok önemli. Çevremde çok iyi insanlarla beraber oldum. Yani evet. okul hayatımda, aile hayatımda bir de mesela doğduğunuz çevreyi de seçme hakkınız yok hocam. Yani öyle bir şansınız yok. Bir yere geliyorsunuz işte bir Zeki Bey ile Enisa Hanım'ın çocuğu olarak karşınızda teyzeniz, amcanız, enişteniz, okul arkadaşınız, hocalarınız... Sonra iş hayatında da çalıştığınız sporcular çok önemli. Yani koçlar evet. iyi olmaz. İyi oyuncularım iyi koç olur bence. Yani her koç evet. oyuncularının omuzunda yükselir. Ben evet. bugün oyuncularımın kaliteli, iyi sisteme giren, paylaşmayı bilen, yardımlaşmayı bilen oyuncularım olmasa ben bugün evet. burada sizlerin karşısında konuşuyor evet. olmaz. Çetince senin hayatına girmiş. Senin yetişmende emeğe geçen annen, baban, öğretmenlerin, koçların, arkadaşların, dostların... ...herkese burada teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Bu toplumda var olman, çaba göstermen, konuşman çok anlamlı geliyor bana. Ve Ağzınıza sağlık. İyi ki geldin. Bu zamanı bizimle paylaştın. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Odan teşekkür sağ ederim. Sağ Olmak benim için onur. Eyvallah. Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.